Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Candı değil mi? Evet, can. Tom. Günaydın. Peki. Evet. Ee, ben... İstersen şu göç kepazeliğiyle başlayalım. Evet, senin uzun yıllar ilgili alanındaydı ve hala da öyle tabi biz de yani. aramızda konuştuk kaç kim bir kaç programda ama akıl almaz trajediler birbir ardına geliyor evet. evet. Yani bir iki rakam vererek başlayayım. Bu e, dünya Uluslararası Çalışma Örgütü International Labour Office in verilerine göre Göçmen işçi ve onların ailelerinin sayısı dünyada 120 milyona ulaşmış du evet. durumda ve önümüzdeki 25 yıl içinde bu rakam ikiye katlanacak diye bir tahmin var. Türkiye'de tabii bundan nasibini alıyor. Türkiye büyüyor biliyorsun, zenginleşiyor ve haliyle bir cazibe merkezi oluyor. Eskiden Türkiye'den transit geçerdi ee, insanlar özellikle Asya ve Afrika'dan gelenler şimdi kalıyorlar. Ee, İstanbul Ticaret Odası bununla epeydir uğraşıyor. Ee, ta koalisyon hükümeti zamanından böyle bir e, iş edinmişlerdi. Onlara verilmişti yani. İstanbul Ticaret ne alakası var diyeceksin ama hakikaten en iyi veriler onlarda. Evet. Ee, Onların hesaplarına göre, yaptırdıkları araştırmaya göre yılda 300 bin kaçak göçmen giriyormuş Türkiye'ye. Muazzam ee, bir rakam tabii bu. Yani. Muazzam bir rakam tabii milyonlar. Yani kaçak gö göçmenin sayısı hiçbir zaman e, bilinemez ama e, rakamın bir milyonun fersah fersah ötesinde olduğu e, düşünülüyor. Hmm. 163 farklı ülke tespit edilmiş, kaynak ülke yani. Ve tabii çalıştıkları çok uzak ülkelerde var yani hakikaten Allah akıl alma Angola'dan gelenler falan var yani dünyanın bir ucu. Ee, bunların e, hatırı sayılır bir bölümü işte ev işleri ve bakıcılıkta çalışıyor ama tabii fuş, e, inşaat, tekstil ve gıda sektörleri e, de de varlar. Yani hepsi kaçak hiçbirinin sosyal güvenliği yok. E, Vallahi insanoğlu keyfinden göç etmez yani bu bir altın kuraldır. E, illaki e, bir sorun vardır yani doğduğun yeri bırak bırakıp gitmen için. E, i̇nsanoğlu yani ve insan kızı bu insanoğlu lafından da artık ha e, var olduğundan beri dünya üzerinde e, göç ediyor. Bu yeni bir e, fenomen değil ama, e, tabii şimdi iletişim araçları artık işler o kadar kolaylaştı ki e, çok daha fazla göç oldu. E, bireysel göç tabii bunların çoğu ve bu iş üstelik bu e, göçmen kaçakçılarına muazzam paralar getiriyor. Bu çok dünya çapında çok önemli bir sektör ve mafyanın elinde, her türlü mafyanın ama, elinde yani milyar dolarlarla... E, e, hesap etmek lazım bu kazanılan paraları. Bununla ilgili e, e, taze bilgiye e, Ağustos'un şu sırada satışta olan sayısından e, ulaşabilir e, dinleyiciler. Evet ben. ona o, da değil ben de bir atıf yapmıştım. Göçmen dayanışma ağından bu Ufuk Alıskayla e, bir röportaj yapmış Tosun evet. tam orta sayfa. Evet. Tabii işin bir de siyasi boyutu var ama ben yani Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği'nde uzun yıllar çalışmış olmama rağmen yani bu iktisadi ve siyasi göçmen farkını hiçbir zaman kabullenemedim. Yani, yani sonuçta insan niye aç kalır, Hükümet, bu ülkesinin hükümetinin, aldığı yanlış kararlar dolayısıyla ee, ama şimdi bir de diyeceksin ki sen e, hissediyorum e, bir de çevre mültecileri var <gülüyor> <gülüyor> ama o da hükümetlerin kararlarıyla alakalı sonuç tamam, ihtimaliyle evet. evet o, o da yani, e, yani, o da giderek büyüyen bir e, göç Nedeni, İklim e, mültecileriyle ilgili tabii. akıl almaz rakamlara tabii, tabii. rastlanıyor. Abartıyor tabii. demesinler diye söylemekten sık sık imtina ediyor. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii, tabii. Yani insanlar e, kuzeye doğru çekilecekler böyle o e, haliyle. Evet. E, yaşanmaz yerler artık. Bangladeş'i falan. Ha, şey işte, Devamlı su basıyor anladım. Ama o da... Deniz basıyor yani. Bir <gülüyor> <daha>. <gülüyor> evet, Hindistan tabii o 4000 kilometrelik duvarla cevap veriyor Bangladeş'e. <gülüyor> e, valla Mad Max yani. Evet evet. Hakikaten Mad ve Mad şeyde o... Mad, Sö... Mad Max fiksiyon değil artık. Yani, Hiç katiyen evet. evet. Değil Hı. ve e, yani senin sözünü ettiğin o Agos e, röportajında Hı. Hı yani Avrupa'nın da AB'nin de bütün bu ölen Frontex'le cevap veriyor e, frontex o, o, da, o da bir nevi front işte adı front zaten yani işte front yani bir cephe e, sınır duvar demek evet, dış sınır ajansı e. kuruyor ve e. e. Avrupa'ya Akdeniz'den gelenleri durdurmak istiyor göz göre göre ölmelerine göz yumuyor yani fakat bu beyhudedir yani bu e, göç e, çalışanlar bunu iyi bilirler yani yani bir insan bir yere gitmeyi kafaya koyduysa yapar yani evet. yani on tanesinden sekiz tanesi geçer frontex frontex dinlemez yani evet. dolayısıyla bu hükümetlerin bunu bilmeleri lazım ama hep bir görmezden gelirler sanki böyle bir şey böyle bir sorun yokmuş gibi davranırlar valla bu bu tip korkunç hadiseler bitmeyecek daha Ömer yani özellikle evet. Akdeniz'de. Tabii Türkiye'nin de burada büyük şeyi var. Türkiye'nin politikası yok bir kere bu konularla ilgili. Şimdi yeni bir e, üçlü, yani bütün konulara değinen, yani işte, vatandaşlık yasası, e, iltica yasası, göç yasası falan, hepsini bir paket halinde hazırladı e, e, bakanlık. Daha geçmedi herhalde e, bir dahaki yani, sonbahar e, güz e, Mevsimine kaldı e, parlamentonun. E, ama yeterli değil çünkü özellikle mültecilerle ilgili aynı bu çekinceyi sadece, sadece Avrupa'dan gelenlere iltica hakkı tanıma çekincesini e, olduğu gibi muhafaza ediyor. Komik tabii yani. E, fakat Avrupa'nın içinde Rusya da var. Çünkü bu e, soğuk savaş döneminden kalma bir çekince. Rusya olunca bütün o eski yani Çeçenler falan da var ama Çeçenler mesela burada resmi mülteci olmalarına rağmen hiçbir e, hakları yok. Hakka sahip değiller evet. Hayır. hayır. çocuklar okula gidemiyor memle falan bin tane sorun var. Yani Türkiye bu işi çok ala yapıyor. E, ve tamamen keyfi yani e, tamamen e, hiçbir e, Temeli yok yani orada e, eline düştüğün e, polisin ve e, jandarmanın e, insafına kalmış durumdasın yani durum bu. Evet peki e, buradan da bir başka çok önemli drama senin de evet, aralarında evet, e, bulunduğun bir girişime de yani Süryani Hı. Manastırı Mor Gabriel'in arazisinin Hı. hazineye devredilmesi meselesine de birazcık geçelim. Dördüncü yüzyıla kadar gidelim. Bu Türkiye'nin e, hafızasının alamayacağı kadar eski bir hikaye. yani düşünebilir musun? Kuruluşu Mor Gabriel'in yani Deyrul Umur e, eski adıyla Daha, e, 397. 1300 değil 397 İsa'dan sonra. Yani. Evet yani Alparsla ya Alparslan'ın Anadolu'ya gelmesinden epey önce herhalde biraz evet o yüzden hafızada orada böyle bir sorun olabilir yani hard disk almayabilir yani. evet şimdi burada bir burada bir gasp davası aslında çok eski bir konu, 100 hektarlık ormanı var Mor Gabriel'in. O da 1936 kararnamesinden payını almış tabii. Yani mamalını, mülkünü yazıyorsun beyannameye ama kullanamıyorsun. Şimdi o bozuldu yakın zamanda biliyorsun. Geçen sene bu zamanlar başbakan bahşetti. E, Gayrimüslimlere Ve orada bir takım şeyler oluyor Ama Bahşettin'in özellikle üstünde duruyorum zira, zira bütün bu işler keyfi Yani bunların bir Daha sağlam bir iştihadı Ve yasası yok Bırak iştihadı yasası dahi yok e, Zira e, Bu durumda Yani Mor Gabriel'in başına gelenlerde de 1970'lerde Bu 74'te Tam e, yılıyla ee, yabancı vakıflar konusunda ya, e, bak ben bile yabancı diyorum gördün mü Yani gayrimüslim vakıflar konusunda e, Yargıtay'ın e, verdiği bir kararın aynısı verilmiş durumda o kararda Yargıtay Türkiye'deki gayrimüslimlerin vakıflarını yabancı vakıf olarak e, tanımlıyor bu Lozan antlaşmasına da tamamen aykırı değil mi ama canım Lozan o, ona gelene kadar tabi Tabii ki aykırı. Ya her şey aykırı ya. adam Türkiye'nin evet. vatandaşı. Her Lozan'ı şey için söyledim. Kurucu anlaşması evet. uluslararası <gülüyor> alanda diye Türkiye. Şimdi yani. burada bir çok ciddi bir rant meselesi ve inanılmaz bir yani temel bir adaletsizlik var. Yani temel adaletsizliğin nedeni bu Anadolu'daki çok yaygın yani gavurumalı Müslüman'a Helal. he helaldir Ben kaynaklanan. Ee, ve soykırımlar döneminde Yani Ermeni soykırımı Ve tabi Süryani daha Türkiye'de yakası açılmadık bir konudur Seyfo yani kılıç demek ee, O zaman çok kullanılan bir e, Gerekçe bu e, Malların üstüne oturmak için ama Biliyorsun her şey çıkıyor sonunda Yani görüyorsun bu şu son işte Ermenilerin altınları meselesinde Gördük neyse Burada bir, bir yani işte Hristiyan düşmanlığıyla karışık bir bir, bir bir rant hikayesi bu aslında. Üç muhtar, yani Mor Gabriel'in köylerinin sınırını ihlal ettiğini iddia ediyor ve 100 hektarlık ormana el koymak istiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bu, bu Süryanicesi ile Kertmin, Zinol ve Davrik köyleri ee, bunlar şey köyü e, Kürt korucu köyü yalnız Ve oranın e, ağası da e, AK Parti milletvekili Yani ben bundan bir çıkartsama yapmıyorum Yani sen yapar yani. Ne münasebet evet Yani, yani Tesadüf Ondan sonra e, Tam aziz nesillik bir dava bu Epeydir sürüyor üstelik Yani şu son artık Yargıtay'dan da döndü ve Yargıtay Hadi oradan siz gavurlar Dedi i̇şi Yabancılar dedi işi bitirdi ee, şimdi tabii Eylül ayından itibaren bu Yargıtay'dan da dönmüş olsa ahim yolu daha e önüne bir engel daha çıkmış durumda. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeleri gerekiyor. 20 Eylül galiba'dan itibaren yürürlüğe giriyor bu. Yani artık Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabiliyor yani. Yapılıyor ama o işi uzatıyor tabii. Evet, işi uzatıyor. Ha çünkü bu bu yani Sistemin nasıl iş, işlediğini sulu kule'den görüyoruz. Yani çünkü Anayasa Mahkemesi o arada bir yürütmeyi durdurma verse mesela o köylüler orada bu Yargıtay kararına binaen o ağaçları kesmiş bile olabilirler yani Türkiye'de işte sulu de nasıl oldu? Evet aynı. Yani sulu kule'de şimdi yürütmeyi durdurdu güya. oraya bir binalar o iğrenç e, uyduruk Osmanlı villaları dikildi bile yani. Hatta <gülüyor> sahiplerine bile dağıtıldı. <gülüyor> Tam bir yani gasp sistemi. Şimdi e, kadastro e, arazi tescil ediyor. Osmanlı'dan beri o, o ormanın manastıra dahil olduğu her yerde yazıyor. Vergileri Dergisi ödeniyor. ödeniyor evet. falan. Yani tam bir e, aziz nesinlik dava dediğim bu. Baskın oranda da yazmıştı zaten hem Dikerik'te hem de Ağustos'ta yani tabii çok tabii. akıl almaz bir dosyadan da Kaybolan evrak sunulmuş olduğu halde manastır evet. yetkilileri tarafından. Valla bu işin özü tabi Mor Gabriel falan değil. Yani bu işin özünde e, yani Türkiye Hristiyanların vatanı değil. E, olmaz, olmamalı teşhisi yatıyor. O yüzden bu demin adını ettim. İki gün önce başlayan kampanya Bu arada siteye girdim sabahleyin kaç kişi olmuş diye bakmak amacıyla e, Hacklenmiş mi bir şey bir sorun olmuş açılmıyor yani Öyle mi? Ha, ben üç, üç çift ve e, Bu e, beraber büyüdük bu ülkede e, İnternet adabıyla tabii beraber büyüdük bu ülkede Biraz uzun ama ...Hacer Foggo buldu bunu... Evet. Bu ...Ak Parti'nin... ...sloganına da... ...uygun... ...dün 10 bin kişiyi... ...aşmıştı imza... Evet. ...ve... ...şöyle başlıyor... ...yani... ...adı... <gülüyor> ...Türkiye Süryanilerin vatanıdır... ...ve Mor Gabriel... ...işgalci değildir diyor... Bu vatan vurgusu çok önemli. Çünkü meselenin de evinde dediğim gibi özü tam da bu. Yani Süryaniler ve diğer gayrimüslimler vatanı addedilmiyor Türkiye. Yani bu Yargıtay'ın işte kararı tam da bunu söylüyor. Ve bütün bu gayrimüslim unsurlar bu topraklarda herhalde 1800'lerin ortalarından itibaren varoluş mücadelesi veriyor. Böyle bir gerçek var yani burada istenmiyorlar yani özellikle Anadolu'da istenmiyorlar İstanbul'a gelebilirler mesela işte 10 bin e, Süryani kaldığı varsayılıyor Türkiye'de e, bunların büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor e, çok azı bir, geriye dönüş e, böyle bir, bir, bir kıpırdanma oldu biliyorsun birkaç sene önce çünkü e, özellikle Kürt çatışması esnasında iki ateş arasında kaldılar yani. Ee, ve e, muazzam bir göç e, verdi oralar. Göç verince tabii o işte, e, yani kiliselerin dışında oradaki mallarına, mülklerine e, sahip çıkma imkanları kalmadı ve başkaları sahip çık çıktı yani mesele de bu. Tabii büyük göç veriyor e, bu halk e, Amerika'ya gidiyorlar, Almanya, Avusturya ağırlıklı olarak. Avustralya pardon, Hollanda, e, İngiltere ve İsveç. Ağırlıklı olarak Ama başından beri yani e, Kırım'dan sonra yani Seyfo sonrasında e, Cumhuriyet döneminde Orada gene bir varlık var Yani başında Ama e, çok ilginçtir Bu çok az bilinir e, bu Diğer gayrimüslimlerden Farklı olarak e, Süryanilerin okulları da Kapatılıyor 1928'de Evet. Ermenlerin ve Rumların okulları var, onların okulları kapatılıyor 1928'de ve patrikhaneleri de göç ettiriliyor. 1932'de nereye? Suriye'ye. O ee, Şam'da yani şimdi patrikhane ve patrikhane vekilliği ile idare ediyorlar. Ee, evet, burada yani evet. oradan onları bu, bu yani ilk Hristiyanlar Suriyani'ler yani. Evet. yani ilk Hristiyanlar yani Aramice yani dillerinin kökeni Aramice ve Hazreti İsa'nın konuştuğu dil yani. Evet Hazreti <gülüyor> İsa'nın da yakınları yani <gülüyor> Hıristiyanlar. Ya, evet ya biz dün biz de günün sözü yapmıştık. Biz Süryaniler birlikte yaşamak istiyoruz Hoşgörü istemiyoruz diyorlar yani Hoşgörü Ama çünkü bir hatadan Eksikten dolayı Tabii. Şimdi o, Tamamen evet. modern öncesi Bir kavram Tuma Çelik Bunu Söyledi. vurguladığı evet. Basın toplantısında Modern öncesi bir kavram Çünkü keyfi bir kavram Yani hoşgörü Bugün olur yarın olmaz Türkiye'de tam o oluyor özellikle Hristiyanlarla Gayrimüslimlerle ilgili yani bir gün hoş görüyorsun, ertesi gün kafam bozuluyor. Mesela ne bileyim Taksim'de işte inşaat başlıyor, yok hava çok sıcak falan hoşgörü olmuyor. Evet. Yani hukuki hiçbir temeli yok. Dolayısıyla burada yapılması gereken iş belli. Yani anayasada bu artık yani Lozan'ı da aşarak bir vatandaşlık vurgusu e, gerekiyor. Evet. Lozan demişken sen de demin bahsettin Lozan'ın üvey evlatları bunlar aslında yani Lozan'ın e, öngördüğü işte 37 ile 44. maddeler meşhur aralarında öngördüğü işte oku, okul e, yani dini ve eğitsel e, ayrıcalıklara dahi sahip değiller. E, yani patrikaneleri sürülmüş durumda e, kiliseleri işte çalışıyor ama e, okul yok. Ee, evde öğreniyorsun yani Süryanyece'yi. Dolayısıyla hakikaten Lozan'ın bile üveyçi çocukları ama şimdi bugün artık bütün bunların aşılması gerekiyor. Bu tabii Rumlar, Ermeniler için de gerek e, de geçerli. Yani bu e, gayrimüslimlik hali'nden vatandaşlık haline geçilmesi gerekiyor. Çünkü bunun başka çıkı çıkarı yok yani bu. Yani öyle bir ayrı bir e, unsur hakkı e, ben e, yeterli olm olmadığı olmayacak kanaatindeyim ama ne var o kadar çok çekmiş ki bu unsurlar Türkiye'de e, illaki bir pozitif ayrımcılık gerekiyor yani bir zaman e, çünkü bu birikmiş adaletsizliklerin telafisi e, şart mesela dil meselesi işte bu Süryaniler e, Süryanice konusunda Evet yani evet. bence burada en çarpıcı noktalardan birini de Yargıtay'ın göz göre göre tabii, tabii. kaybolmuş olmasını tabii. belgelerin ısrarla koyması. Nasıl kayboldu kim aldı belli değil. Sonra tekrar düzeltme dilekçelerinde de söylüyorlar. Gene kaybolmuş mu oluyor? Yani açık bir hukuksuzluk gözü e, davasını Ehrant'ın davasını evet, evet. <gülüyor> Yani ha bir de çocuk gibi yani böyle bir... <gülüyor> Evet bir, bu arada bir de bilgi bir de, de dinleyicilerimiz evet, bu kampanya sürüyor. Herhalde açılır site onu da bir belirtelim. Evet, bir de ben de ufak bir destekçi destekçilerimizden ve dinleyicilerimizden galibis ev yapanın bir notu var. 1928'de Ermeni okulları da kapatıldı yalnız İstanbul'da, evet, İstanbul'daki tabii ya tabii tabii tabii diyor. Tabii, Anadolu işte onun için İstanbul'a konsantre ediyor Osmanlı dedim. Tabii ki öyle. yani Anadolu'daki okulların hepsi kapatılıyor. Artık Anadolu'da gayrimüslim varlığı ten Ama Süryaniler İstanbul'a gelip okula açamıyor. Farkı o. Evet. <gülüyor> yani veya İstanbul'da okulları yok. Ondan yararlanamıyorlar. Yani yani işte Ermenilerle Süryaniler arasındaki fark o ve hatta pek çok Süryani Ermeni okuluna gider. Evet. Ee, tabii ee, yani böyle bir kısıt da mevcut maalesef. Evet daha evet, bu genel e, milliyetçiliğin yükselişini de gelecektik ama vakit kalmadı. Çok önemli tabii bu meselesi nasılsa ama bir daha sonraki programlarda. Milliyetçiliğin etrafı, yani o, o bitmez tükenmez bir, bir, konu. bir konu. İki evet. kelimeyle şunu söyleyeyim yani eski seçkinler eski muktedirler diyelim yeni muktedirleri milliyetçilik üzerinden kuşatıyor. Ee, ve yeni muktedirlerin büyük bölümü de buna razı. Bu e, çok tehlikeli bir gidişat. Çünkü neredeyse Türkiye çapında muktedirlerin bir koalisyonu haline dönüşüyor. Bu çok çok tehlikeli yani her anlamda çok tehlikeli bir gidişat. Çünkü buna hayır diyen kitleler var. Ee, ama e, gücün büyük bölümü de bu e, adını ettim eski muktedirlerle yeni muktedirlerin elinde. Allah sonumuza e, hayırlı olsun. Evet çok teşekkürler Cengiz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar.